A'udhu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve man sara ala nehcihi ve man itebaahu bi ahsanla yawmiddin. Amma bak, <Sessizlik> dün bir hatırlayacak olursak kısaca neyden bahsetmiştik? İbn-i Kudam el-Hambeli'nin Şerh-ül-Umde'de ve Muğnide. Ramazan ayında kimlerin hangi ruhsatla oruçlarını bozup, iftar edebileceklerini, yani oruçlarını yiyebileceklerini anlatmıştık. Bir giriş yaptık. Dört kısım için demişti. Birincisi hastaydı. İlim ehlinin katındaki hastalığın kaç çeşit olduğunu, hangisinin mazeret hangisinin mazeret olmadığını anlattık. Ardından sefer yolculuğundayken kişinin hükmünden bahsettik. Üç çeşit sefer vardı. Vacip olan sefer, mübah olan sefer, bir de haram olan sefer. Her seferde Orucu yemenin hükmünden bahsettik. Ayrı ayrı ulemanın ihtilaflarını getirmiştik. Cumhurun kabilini getirmiştik. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse inşallah bugün kaldığımız yerden inşallah wa devam edeceğiz. Ee, ve İbn-i Kudem elhamdeli rahimullah bu baba anlattıktan sonra, seferiliği anlattıktan sonra tekrardan hatırlayacak olursanız Muhninin asıl metni. Neydi o? Kadı Hırraki'nin fıkıh metniyle. Onun üzerine zaten şerh yazmışdı. Onun adı Muhni Bu kitabın adı. İnsanlar arasında meşhur olan hali. Kadı Kıraqi sözünü şimdi naklediyor. Kanel Kıraqi. Kıraqi dedi ki: "Woman akala au shariba kim yerse veya içerse. Av hatta jama hacamat olursa. Au istata au adkhala fi cevhi şey'en min ayi mudi inkana. Nereden olursa olsun vücuduna dışarıdan bir şey dahil ettirirse." اَوْ قَبَّلَ فَا اَمْنَى öpüp meni inzal olursa kişiden peşini, cariyesini öpmüş ondan meni inzal olmuş اَوْ اَمْذَ meni gelmedi, mezi geldi اَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَا ya da kadına bakmış defalarca tekrarla bakmış şehvetle bakmış o kadar bakmış ki adamdan meni veya mezi inzal olmuş Ey ذلك bu sayılanlardan herhangi birini diyor ister kasten yapsın ve huve ister orucunu hatırlasın ister hatırlamasın fealeyhil qaza bila kefaretin bu kişiye kaza gerekir kefaret gerekmez nedir kefaret 60 gün oruç normalde değil mi ona diyor kefaret gerekmez sadece kaza gerekir Ama bu saydığımız şeyler hangi oruçta? Vacip olan oruçta. nafile orucun kazası gerekir mi gerekmez mi? O ileride gelecek ihtilaf var orada. Bizim şu anda içerisinde olduğumuz ay Ramazan ayı. Ramazan ayı da vacip bir oruç. Bugün, bugünler içerisinde. Az önce izaha gelen ki şimdi tafsilatına gireceğiz. İlim ehlin bu her kelimesinde onlarca ahkem saklı. Bunlardan biri gerçekleşir ise başımıza gelir ise bize ne düşer kaza düşer kefaret düşmez fiha değilmez ele fusulun diyor bu meselede diyor birçok fasıl vardır diyor ahaduha <gülüyor> birincisi annahu yuftiru bil akli va şurbi bil -icma. icma ile beraber insan oruçluyken yese veya içse ona ne gerekir o orucunu bozup günle gün, ne gün e, kaza etmesi gerekir. وبدلاله الكتاب والسنه kitap ve sünnet buna delalet etmiştir. Amma el-kitabu fe kavlullah taala. Allah'ın kitabından delil ve kulu ve shrabu hatta yetabayyana lakum el-haytul abyad min el-haytul aswad min el-fecr. diyor ki oruçluk iplik, beyaz kadar diyin için ta diyor fecir vaktine kadar sonra da diyor orucu geceye kadar tamamlayın fecirden geceye kadar orucu tamamlayın. Bu kitaptan delili meddel aklu ve şurbu ila tebeyyunul fecrin ne zamana kadar yiyip içiliyor? fecirden akşam vaktine kadar Allah ayette bunu açıkça ifade etmiş amma sünne sünnetten deli diyor ibni kudame fe kavlun sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsi biyedih lehulufu femisâimi nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağzındaki koku etyabu indallahi min rehil miski işte mis kokusundan Allah katında daha güzeldir yetru kutamehu ve sharabehu ve shahvetuhu min yemesini içmesini ve şehvetini benim için bırakır diyor Allah subhanahu wa taala hadisi kutsisi de bu hadisin takdimi daha önce gelmişti muttafakun aleyhiydi daha önce geçmişti bu hadis Allah subhanahu wa taala ne demişti kulun şehvetini yemesini ve içmesini benim için bıraktı zaten orucun şer'i ıstılahı neydi insanın imsakıydı imsak ne demekti? tutmak demekti şehvetini yemesini ve içmesini. işte bu üç şey bir icma ile Kur'an ve sünnetin delaletiyle kazay gerektirir. Tabi insan oruçluyken cinsel ilişki orucunu bozarsa onun 60 gün kefareti vardır. Onun ahkamı da ileride gelecek inşallah. Bu acmal ulama wa alal bihi. İnsanın gıdalandığı her şeyden orucunun bozulacağını alimler söylemiştir diyor. Fa amma bihi ama insana Gıda vermeyen şeyler, bugün bazı mesela aslım ilaçları var değil mi? Buna benzer güncel, fıkıh biraz güncelleyecek olursak o kendi dönemi için yazmış İbn-i Buna benzer insana gıda olmayan, insana güç katmayan diğer dışarıdan alınan maddeler var. Bunlara gelince diyor, فَعَامَّةُ اَحْلِ الَا اِلْمِ عَلَى اَنَّ الْفِطْرَ يَحْسُلُ İlim ehlinin geneline göre diyor, ihtilaf var gene, ilim ehlinin geneline göre bu kişinin doğrucu bozulur, gıdalanmasa bile bozulur diyor bu görüşü tercih etmiş. Birazdan İbn Teymün'in meseleye dair görüşü de gelecek inşallah. Bu İbn Kudamen'in tercihi. Wal <gülüyor> Hasan İbn Salih, لا بِمَا لَيْسَ بِتَعَامِنٍ وَلَا شَرَابٍ. Hasan İbn Salih demiş ki yemek ve içmek olmazsa gıdalanmadığı için bozulmaz. İster astım ilacı alsın, ister başka bir ilaç alsın. وَحُكِيَنَّ أَبِي طَالِحَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبَرَدَ فِي soğuk hava yermiş. astım hastalığından dolayı. O da o dönemde bugün fısfıs var. O, o dönemde de o varmış. Diyor ki Ebi Talha'l-Ensari, Ensardan olan bu kişi bunu yaparmış ve orucunu devam ettirirmiş, tut, tutarmış. Ve yakulu leyse bittâmini velâ şarabini. Ve dermiş ki bu yemek ve içmek değildir Allah'ın katında, Resulünün katında. Ve leallemen yedhebu ilâ zâlike yehteçü bi'ennel kitâbe ve sünnete inneme harramel ekle ve şürbe. i̇bn Kudame diyor ki bu mezhepte olup da Böyle insanın gıdalanmayacağı maddelerin bedene girdiğinde orucu bozmayacağını söyleyenler diyor. Belki de diyor ayet ve hadislerde yemek ve içmek geçtiği için ve bunlar da yemek ve içme olmadığı için bu mesebe gitmiştirler diyor. Feme adehume yep kâle asıl ibahe. Bu iki şeyin dışındakilerde ne olur? Mübahlık asıl üzerine kalır demişler diyor. Walener <gülüyor> diyor ibn Kudam. Bizim bozar dememizin sebebi ise diyor. Delaletul sünnet ala al umumi Kitap ve sünnet de diyor yemek ve içmekle gelen ifadeler umumdur, geneldir. Biz de bu genel ifadenin içerisine sokuyoruz diyor. Feyet hulufihi mahallu'n niza Diyor ki Ebu Talha'dan rivayet edilen hadis bizim yanımızda sabit olmamıştır. Biz diyor bunu hilaf sayamayız diyor. Yani Yemek ve içmek genel ifadeyle gelmiştir. Bu yüzden diyor bu ifadenin genel anlamı içerisinden bu gibi gıdalanmayan maddelerin alınacağını çıkartamayız diyor. Ebu Talha'nın rivayetinde hilaf sayamayız diyor. Kendince kendi mezhebini ortaya koyuyor. Ama burada nasrın delaleti zannî olduğu için çünkü yemek ve içmek genel ifadeler. Ama hangi yemek içmenin bunun içerisinde olduğu Allahu Alem yani. Çünkü apaçık bir nasr yok ki bunun sınırını ve kaydını belirlesin. Nasr'ın buradaki delaleti zannıyor olduğu ki olduğu için ne diyor? Mahallun nizah. Yani tartışma hilaf mahallidir burası diyor. İçtihat söz konusudur burada. Ee, doğru olan görüşü sorarsak İbn-i Teymi'ye rahmetullah mecmuatül fetavada e, kendisi 25. ciltte uzun uzadıya iki tarafın delillerini anlattıktan sonra diyor ki doğru olan görüş gıdalanılmayan cisimlerin madde, e, maddelerin bedeni alındığında orucu bozmadığıdır diyor ve bizim de tercih ettiğimiz görüş budur inşallah. Yani bugün astım hastası olan birinin sadece gıdalanmamak, gıdalanmak kastının dışında sadece ciğerlerinin havayla dolması, dışarıdaki oksijeni farklı bir yolla içeri vermesi gibi bir fiil asla ve asla inşallah orucu bozmaz. Allah azza ve celle la yukellifullahü illa nefsen la yukellifullahü nefsen illa vusaha. Allah kimse gücün üzerinde yükü yüklemez. Tabi ama içerisinde gene ilaçlar varsa o fısfısların karışımların bunların hakikatinin iyice araştırılması lazım. Ben genel asıllar veriyorum. Vakıyaları araştırmak insanlara kalmış bir şeydir. Eğer gene içerlerinde bu ilaçların gıdalandıracak bedeni güçlendirecek maddeler varsa o zaman zaten icma ile haram olur. İcma ile bunlar kullanılamaz. Bu noktada vakıya araştırması gerekir. Faslu İkinci asıl diyor i̇bn Kudame. Nedir o? Annel hicama. Hiraki niye zikretmişti? Akli ve şurbi. Demişti ki yemek ve içmek. Val hicama. Niye hicama? Hicama oruç bozar mı? Burada işte hilaf var. Annel hicama te yuftiru biha'l hacmi vel mahcum. Hacmat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Ve bihi qale İshak ibn Rahabay. Ve binil Munfir ve Muhammed İshak ve Huzeyme. ekserisi bu görüşteler. Çünkü bu Davut'ta rivayet edilen hadis var. After al hacim ve el mahcum. Hacemat e, hacamat yaptıranın da yapanın da orucu bozulur diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ve huve kavlu ata kavlu ve Abdurrahman ibn Mehdi. İmam Ahmed bin Hanbel'di. Hocası Abdurrahman ibn Mehdi de bu görüşte. Ve kan el Hasan ve Masluk ve İbn Sirin la Bunların hepsi demişler ki oruçlu hacamat yaptıramaz. وكان جماعه من الصحابه يحتجمون ليلا في الصوم صحابدان bir cemaat Oroç zamanı gece hacamat yaptırırlarmış Oroç zamanı gece hacamat yaptırırlarmış Minhu İbn Ömer İbn Ömer onlardan biri ve İbn Abbas ve Ebu Musa ve Enes İbn Malik ve rakas fiha Ebu Saîd böyle bir ruhsat verdi dedi yaptırabilir wa ibn Masud wa Um Salamah wa Husayn ibn Ali wa Urwa wa Sa'id ibn Jubayr wa qala Malik wa Saffr wa Abu yuftir dediler ki Şafii ve Abu Hanife bu ismini sahidim sahabeler hepsi dediler ki oruçla hacamat yaptırabilir caizdir dediler orucu bozulmaz Lima raval Buhari delil nedir Buhari'nin rivayet ettiği hadistir An ibn Abbas annennebi sallallahu aleyhi ve ki o E, oruçluyken hacamat yaptır deniyor. Wa li ennehu damun minel bedeni. Çünkü bu bedenden çıkan bir kandır. Bedene giren bir şey yok burada. Ashba hal fasta İbn şimdi kendi mezhebini anlatacak. O bozduğunu söylüyor. Kavlün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Aftara hacimi ve'l mahcum." Oruçluyken hacamat yapan da yaptıran da orucu bozulur. Buhari rivayet etmiş, Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş. Ibn-i Darimi, Sünnet sahiplerinin tamamı, İmam Ahmette dahil olmak üzere müsnetlerden hepsi bu hadisi rivayet etmişler ve sahittir demişler. Revahu anin nebisasım ahada aşara nefsen. Bu hadisi 11 tane sahabe rivayet etmiş. Oroçluyken hacamat yapanla yaptıran doğrucu orucu bozulu hadisini 11 tane sahabe rivayet etmiş. Neredesin mütevatir haber olmuş. Kale Ahmet, Ahmet dedi ki, Hadithu şeddat ibn-i avs min hadisi yurva fi fiyahadzel bab. Bu da diyor en kavi hadis şeddadın hadisidir. Bu hadis için söylüyor. Ahmet bin Hamber En güçlü, en sahih hadis budur. hadisi حَد۪يْفِ isnadun اِسْنَدُونَ merfu bir hadistir. Ne demek bu? Peygamber'e kadar kaldırılmış senedi. Sahabi irsal yapmıyor. Peygamber böyle yapıyordu demiyor. Peygamber'e kadar söz ulaşmış. Peygamber dedi ki şeklinde gelmiş hadis. Bu merfu hadistir. Diyor ki bu hadis hem merfudur hem isnadı da ceyyittir. Ravileri de sikadır. O yüzden bu baktaki en sağlam hadis Şeddat'ın hadisidir. وَقَالَ şeddat, o وَسَوْبَنِ صَحِيْهَا Sevben ve Şeddat'ın hadisi ikisi de aynı hadis. Ayrı ravilerden gelmiş en sağlam hadislerdir diyor. Ali İbnül Medini, O da kimdir? Hadis ehlinin otorite ismi. Onun için hüccet diyorlar hadiste. O bir şeye hadis diyorsa hadistir, değil diyorsa değildir ennehu qala asahhu shay'in fi Ali de böyle söylemiş. Demiş ki bu babda en sağlam hadisler bunlardır. Wa hadithuhum mansukhun bi hadithina diyor ki onların hadisleri bozulmaz diyenlerin hadisi İbni Abbas'tan getirmişler diye hadisi Buhari'de bu bizim getirdiğimiz hadislerle neshedilmiştir diyor İbn Kudame el Hammeli. Bir dediğinin Marawa İbn Abbas. Gene aynı İbn Abbas'tan gelen hadis rivayet var bundan biz delil alıyoruz ki bu hadisler bunları nesk etmiştir diyor. Annehu <gülüyor> qal ibni abbas dedi ki <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor boynuzla hacamat yaptırmış. Zaten en sağlıklı hacamat şekillerinden biridir boynuzla çektirmek. Tabi o dönemde bugünkü plastik fabrikalarında üretilen plastik kaplar olmadığı için mecbur boynuzla yaptırıyormuş. Evet. وَهُوَ Muhrimun Sa'imun. Hem oruçluymış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hem de ihramlıymış فَوَجَدَ لِلَّهِكَ دَعْفَنْ شَد۪يدًا Çok yorgunluk hissedince Hacemattan sonra kendine فَنَّهَ <gülüyor> رَسُولِلَّهِ Peygamber o günden sonra nehyetti en يَحْتَجِمَ السَّائِمُ <gülüyor> Oroçlunun, hacamat yaptırmasını o gün nehyetti diyor. Kendi artık bedeninde bunu hissedince Peygamber artık yasakladı onu. Bu hadisle i̇bn Abbas'tan geliyor bu hadiste. Diyor ki bizim hadisimiz öbür hadisleri nesih etmiştir. Biz delilden böyle anlıyoruz diyor. Revah evet. Ebu İshak, el cüzcani fil tercim, Muterciminde el cüzcani rivayet etmiş gene. Ve evet. anil hakemi, kâle ihteceme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve saimun Peygamber oruçluyken hacamat yaptırdı, zayıflık hissetti. Thumme kerihetil hicametul hissa'imi. Sonra da oruçluğun hacamat yaptırmasını kerih gördü o günden sonra. Lokyan ibn Abbas ve o varı hadisihim yi'dül hacama ve'l mahajma feizâ gâbeti'ş şemsu diyor ki kişi ne yapması lazım İbn Abbas'tan gelen hadiste hem yapan hem yaptıranın bozulduğu vardır diyor oruçlu kişinin gece yaptırması gerekir diyor eğer hacimat yaptıracaksa yani oruç tutmuyor olduğu vakitler içerisinde Bitiriyorum inşallah ve hâde yedullu ale ennehu alme nasx'il ravahu E bu hadisi rivayet eden Raviden biliniyor öteki hadisin neskolundu. O yüzden diyor bizim mezhebimiz en güçlü mezheptir diyor. Zaten hadis ehlinin tamamı oruçlunun hacamat yaptırdığında orucunun bozulacağını söylemişler. Burada hadis ehli arasında hilaf yok. Diğer ulemalarla hadis ehli arasında bir ihtilaf söz konusudur. وَيَحْتَمُلُ عَنَّ النَّبِيْسَ عَسَلَمْ يَحْتَجَمَ فَاَفْطَرَ كَمَا رُوْيَ Yakda ben fakal Hanifilerin tevilini aktarıyor burada. Peygamber safsın bir gün hacemat e, şey yapıyor, birilerinin yaptırdığını görüyor, adam bayılıyor hacemattan sonra. Ötekileri de ayıttırmak için adama su içiriyorlar. Ondan sonra diyor ki, aftar al hacemev al mahcun. Oruç e, hacemat yapanın da yaptıranın da orucu bozuldu. Hanifiler de böyle bir tevil getiriyorlar. Kul nederiz gidiyor, lem tatbutsa hatu hadir rivaya. Böyle bir tevilin Rivayeti sabit değildir bizim yanımızda. Ma lafza amu mine sebebi fe yecibul akhdu bi umumul lafzi dune Bu meşhur kaideyi getiriyor İbn Kudama. El ibreti bi umumul lafzi lahi khususil Yani ibret geneldir. Yoksa e, olayın kendisine kas değildir diyor. Olayın kendisine khas değildir. E, o yüzden böyle bir rivayet gelip de şeyi e, bu hadisi zahirinden çıkartacak Herhangi bir delil ortaya koyana kadar hadisi zahirine bırakmak gerekir diyor. Allah en doğrusunu bilendir. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanak Allahu bihamdik, ashadu an la ilaha illallah, sabahtu wa